Açık Dergi. Açık Dergi saat 18.15 ve telefonda bir konuğumuz var. Avukat Gonca Yılmaz'la bugün gerçekleşen Taksim'de yalaştırma projesi hakkındaki davayı konuşacağız. Gonca Hanım merhabalar. İyi akşamlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, şimdi bugün aslında davanın ardından uzunca da bir basın toplantısı, basın açıklaması daha doğrusu yaptığınızı da biliyoruz ama... E, ...sizi bu zamanınızdan çalarak biraz konuk etmek hem de e, davanın gidişatını konuşmak istedik. En sondan evet. başlayalım istiyorsanız daha sonra yazılı olarak tebliğ edeceğini belirtti mahkeme heyeti ve e, duruşmayı sonlandırdı böyle bir açıklamayla. E, şimdi bundan sonra ne olacak? Bu e, ayrı bir mesele ama e, belki biraz sondan dediğim gibi başlayabiliriz. Nasıl geçti dava? Çünkü uzun süredir devam eden... E, bir e, süreç evet. olduğunu da biliyoruz. Evet, evet. Ee, biz davamızı e, vatandaşlar adına açtık. Bu dava vatandaşlar adına açılmış bir dava. Ee, geçen sene Mayıs 2012'de e, açtığımız bir davaydı. Hı hı. E, biliyorsunuz bu Taksim Meydan e, projesiyle beraber e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle bir e, tabiat planları ortaya çıkarıldı. Koruma amaçlı imar plan tadilatı olmasına rağmen hı hı. E, maalesef gördük ki koruma amacına hizmet etmemektedir. E, daha sonrasında tabi bu e, planlar e, Kültür Bakanlığı'na bağlı koruma kurullarının onayına sunuldu. Hı hı. E, koruma kurulu da maalesef e, biraz da ilginç bir şekilde sakıncası olmadığına karar verdi. ve Bununla beraber bizim için dava süreci başladı. Hı hı. Ee, biz geçen sene e, bu konudan haberdar olan e, sivil toplum kuruluşları, suyarlı vatandaşlar, mimarlar, mühendisler zaten bir yıldır e, sesini yükseltmeye çalışıyor insanlar. Yani bu planın, bu projenin hukuka aykırı olduğunu her, e, her yerde dile getirmeye evet. her mecrada dile getirmeye çalışıyoruz. Evet. E, ama maalesef e, bugün geldiğimiz noktada artık bu planlar e, dört vatandaşımızın ölmesine binlerce Yaralının ortaya çıkmasına <gülüyor> neden olmuş. Hukukta e, hukuk tarihinde maalesef böyle kan dökülmesine neden olan bir imar planı ilginç bir şekilde böyle bir imar planı olarak geçecek. Hı hı. E, bugünkü geldiğimiz noktada e, bu kadar otandaşımızın mağdur olmasının nedeni aslında bugüne kadar e, yürütmenin durdurulması hakkında bir karar verilmemişti. E, şimdi e, tabii e, biz bu davada duruşmalı istemiştik ve geldiğimiz noktada Duruşma yapıldı bugün evet. ve sizin de bildiğiniz gibi mahkeme kararını daha sonra açıklamak üzere duruşmayı sona erdirdi. Hı hı. Bir iki hafta veya bir ay arasında değişebilecek bir zaman hı. süresince süresinde şey bekliyoruz, karar bekliyoruz. Hı hı. Zaten halk yeterince bu projeyi istemediğini belletti diye düşünüyoruz. Hı. Kaldı ki yani halkın kabulü olmaması ayrı tabii ki çok önemli bir konu ama ayrıca neresinden bakarsanız bakın bu hukukada aykırı bir planlamadır bu yapılan işlemler ve dava konusu ettiğimiz işlemler. Evet. Onu uzun uzun açıkladık bugün mahkeminde neden hukuka aykırı olduğunu, böyle bir yayalaştırma projesinin kabul edilemeyeceğini çünkü zaten yayalaştırma Adının e, yayalaştırmaya hizmet etmeye yetmeyeceğini belirttik. Çünkü içeriğine baktığınızda, bunu ben duruşmada uzun uzun anlattım. Ya yani yayalaştırma değil, aksine yayalaştırmama, trafikleştirme üzerine bir projedir. Bunun ismini ne kadar süslerseniz, süsleyin içeriğini değiştiremezsiniz. Çünkü maalesef e, trafiğin daha hızlı bir şekilde akması, e, aksine diğer e, yollardan, İstanbul'un trafiğinden, çok daha fazla aracın bu yöne akmasını kolaylaştıracak bir düzenleme. Hı hı. Ve burada da e, inanılmaz bir trafik ile karşı karşıya kalacağız çok e, yakın bir süreçte. Hı hı. E, malum e, çünkü burada bir tünel olduğunu duyan e, bütün e, teşit araçları buraya akın etmeye başlayacak. Ve e, Taksim Meydanı'nda egzoz gazından göz gözü görmeyecek maalesef. Biz de bunları hı. bile getirdik. Ee, tabii ki teknik olarak hukuk tekniğine aykırı pek e, çok şey daha bile getirdik ama hı hı. E, kısacası yani anlaşılabilir bir şekilde e, olsun diye ben şimdilik bununla sınırlı tutuyorum. Evet çok... <gülüyor> senin lafını böldüm ama şeyi merak ettim. Şimdi e, Taksim İyileşme Projesi'nden bahsediyoruz. Yani bunun iptalinden bahsediyoruz. Biraz farazi bir soru olacak aslında ama... Mesela bu hı hı. E, şeyler, demir perdeler kalktıktan sonra... ...aslında orada inşaatın büyük oranda bittiğini de gördük. Bu, evet. Yürütmeyi durdurma kararı çıktığı zaman... Mesela özellikle Cumhuriyet Caddesi tarafı çünkü gümüş suyunda da çok tartışılan bir plan var. Ee, evet. Ki sonra bilirkişi tarafından yanlış atıldı, lütfen düzeltin. Onun da iptal edilmesi gerektiği koruma kurulundan bu karar çıkmamıştı. Ama böyle bir karar çıkarsa mesela oradaki şeyin durumu ne olacak Cumhuriyet Caddesi'ndeki Caddesi. dalış tünellerinin? Ee, şimdi ya yürütmeyi durdurma karar verilirse e, ki maalesef bir hukuk devletinde e, söz konusu olmayacak. İki olasılıkla karşı, karşı karşıya kalacağız. Neden söz konusu olmaz? Çünkü bir mahkeme karar verdiyse ya yürütmeyi durdurmaya, yürütmenin buna uyması ve bütün işlemlerini durdurması gerekiyor. Hı hı. Ama e, biz hı hı. maalesef e, aslında halkın tatlımın sınan adlandığından olan şey, e, yürütmenin e, maalesef mahkeme kararlarına çok da riayet etmediğini görüyoruz. Evet. Ki Sulukule örneğini zaten biliyorsunuz evet. mahkeme daha sonradan iptal etmiş olmakla rağmen mahkeme kararlarına uyulamadı. Evet. O nedenle hani, e, iki ihtimal var diye düşünüyoruz. Ya mahkemenin kararına riayet edilecek e, ve bu inşaatlar duracak ve eskiye dönecek ya da daha uygun bir düzenleme yapılacak e, veya e, yine e, bildiğiniz gibi riayet edilmeden ki zaten biz e, mahkemede de aynı şeyi dile getirdik. Yani burada e, Asker hoca Caddesi'nde biliyorsunuz 27 Mayıs'ta çıkan eylemlerin nedeni parka tecavüz edilmesiydi. İnşaat şirketinin parka dağılması bir evet. anlamda inşaatlarını orayı da dahil etmesiydi. Hı hı. Oraya baktığınız zaman e, planlara da bakarsanız, koruma kurulu kararlarına da bakarsanız eğer böyle bir müdahalenin, böyle bir inşaata açılmanın söz konusu olmadığını göreceksiniz. Yani Ortada zaten hukuka aykırı bir eylem ve işlem var. Hı hı. E, oraya parka müdahale, o 800 metrekarelik bir alanın yok edilmesi maalesef hukuka aykırı bir şekilde yapılmış bir müdahale. Aslında müdahale edenler suç işliyorlar ama bunun farkında değiller veya e, farkındalar ama bir şeylere güveniliyor bilmiyoruz hı hı. E, biz onu. Ama e, yani koruma hakkındaki bütün mevzuata bakarsanız aslında düzenlen e, ceza e, bakımından düzenlendiğini görürsünüz ve e, kanunlar ve mevza, ilgili mevza der ki koruma, korunan alanlara yapılan bu tür müdahaleler, bu tür inşaata açmalar, yıpratmalar, yok etmeler iki yıldan beş yıla kadar e, cezayı, hafif cezasını gerektirir demektedir. Yani e, aslında zaten ortada bir hukuksuz bir müdahale var, hukuksuz evet. bir işlem var. E, dolayısıyla şu anda yargı kararını beklemekten başka sanırım yapabilecek bir şeyimiz yok. Evet. beni kararını bekleyeceğiz Hı. bu noktada. Evet, Gonca Yılmaz bir de şu kısmın var esasında. Bütün bu sürecin yani hem 27 Mayıs'ta dün olanları söyledik ve hukuksuzluktan bahsediyoruz. Bunun yaptırımlarını da konuşuyoruz ama burada çok önemli bir şey esasında halkın katılımının da dışarıda bırakılmasıydı. tüm evet. bu evet, evet. süreç içerisinde ve... Tam da hani Gezi Parkı olayları olarak genel olarak e, anılan olaylar da tam da buna karşı çıktı esasında. Ama bir evet, tavır değişikliği yok galiba karşılığında. E, niye o? henüz bir şey duymadık. Bugün mahkemede dile getirdik zaten. Ya, halkın katılımının e, olmadığı gibi maalesef engellendiğini de söyledik. E, tabii ki e, karşı taraf e, yani belediyenin avukatları, bakanlığın avukatları da böyle bir şey söylemedi ama belediyenin avukatları aksini savundu bu tür toplantıları yaptıklarını söylediler ama toplantılara baktığınız zaman hı hı. bir defa bu toplantılar halka açık bir şekilde paylaşılmıyor yani her şeyden önemli bu biz gidip koruma kurulların arşivlerinden, kataloglarından falan zorla böyle arayarak bulmak zorunda kalıyoruz hı hı. ve bulduğumuzda da şunla karşılaşıyoruz maalesef yani kağıt üstünde yapılmış sadece dışarıdan iki toplantı yapılması gerekiyor, İkisinin arasında ee, uygun bir olması gerekiyor ama 3 gün arayla yapılmış toplantıları görüyorsunuz <gülüyor> ve sadece 2 kişi katılmış yani belediye <gülüyor> yetkililerinin dışında. Onlar da sadece itirazlarını bile getirmişler ama maalesef bunu e, şimdi bu kaykur olmasına rağmen e, mahkemede bile bunu yaptık diyebiliyorlar. <gülüyor> yani bunu söylediklerinde zaten katılımcıların tamamı farkında olduğu için tabii ki görüşmeler yaşandı. Evet. ...çünkü bunun doğru olmadığı o kadar aşikar, aşikar ki biliyorsunuz yani. Evet. Yani evet yani ee, peki mesela evet. somut olarak katılımın olması için süreçte bir transparanlık gerekiyor her şeyden önce değil mi? Başka tabii ki. Başka ne ki, talep tabii etmek ki. gerekir? Transp yani öncelikle söylediğiniz gibi konuşulan planlanan her şeyin halka açık bir şekilde yapılması gerekiyor tabii ki. Yani biz bu planlara baktığımız zaman hala kafamızda şöyle bir soru işareti var. Çünkü bu planlara topçu kışlası dahil midir, değil midir? Yani biz hmm. e, bu soruyu soruyoruz. <gülüyor> e, başka bir mahkemede yine bilirkişiler raporunu sundular. Aynı soruyu onlar, soruyorlar. Yani bir defa e, burada bir belirsizlik yaşamamız bile olayın ne kadar evet. kutsuz, hukuksuz olduğunu gösteriyor. Yani siz topçu kışlası yapacaksanız bunu açık açık halka açıklayın. Planlarınıza koyun. Diyin ki biz böyle bir topçuk kışlası yapıyoruz. Gizli Parkı'nda inşa inşaatı açacağız. Hı hı. Ee, gibi bir açıklama bile yapmadılar. Ee, Ucundan kıyısından, planın bir köşesine plan notuna topçu kışlasıyla birlikte değerlendirilecektir. Dediler. Sonra basında e, muhtelif açıklamalarla karşılaştık biz. Ee, hukuki metinlerde hiç olmamasına rağmen işte yürütmenin başı olan başbakan hı. ben buraya AVM yapacağım dedi. Kadir Topbaş öncesinde hayır efendim AVM yok demiş olmasına rağmen Başbakan, kendi belediye başkanı da yalanlar bir şekilde tabii ki AVM yapacağım. Ben istersem olur. Bir bir açıklama yaptı. Hı hı. Yani burada artık şeyden bile söz edemiyoruz. Yani böyle bir açıklama ortada bir dava varken bir defa yapamazsınız. Yani mahkeme kararını beklemek hı hı. zorundasınız. Sokuka uygun mudur, değil midir bu projeniz? Önce ona bir bakılır. Ondan sonra siz e, AVM mi yapacağım, müze mi yapacağım, şu yapacağım, bu yapacağım açıklamaların önüne girersiniz. Yani başbakanın bu açıklaması aslında talihsiz bir açıklama ve e, şunu söylüyor. Ben hukuk tanımıyorum. E, mahkemede karar verirse versin ben bu AVM'yi yapacağım anlamına geliyor maalesef. Evet. Evet. E, bu yüzden de e, halkın katılımı gibi mekanizmaların e, olması oluşmasından zaten söz etmek mümkün değil. Evet. E, halkın katılımı için dediğiniz gibi öncelikle her anlamda yani e, gezi parkını yapılaşmaya da açıyorsanız bunu duyuracaksınız, tartışılacak, halk istemediğini söylerse de siz bunu e, zorlamayacaksınız. Yani halkın katılımı denilen şey budur. Yoksa işte orada iki tane göstermelik bir kişiyi çağırmışsınız, sunak tutmuşsunuz işte halkın katılımını yaptık gibi kağıt üstünde bir formalite olmaktan tutarmak gerekiyor diye evet. düşünüyoruz. Evet, evet. zaten e, yani Başbakan Erdoğan'da hatta Kadir başta yanlış hatırlamıyorsam bu konuyla ilgili 2011'de kamuoyu yoklaması yaptık demişti. Hem Top Iştası hem de Taksim yerleştirme projesiyle ilgili olarak ama somut olarak bu kamuoyu yoklamalarını bulamamıştık sanırım. E, i̇şte yerel e, seçimlerde alınan sonuçtan, sonucu e, bir ön kabul olarak ...görmek ve sonrasında da e, halka ayrıca bir çağrı yapılmaması, soru sorulmaması gibi bir süreç e, içindeyiz sanırım. Anladığım evet, kadarıyla. Evet. E, evet. Gonca Hanım, şeyi sormak istiyorum aslında son olarak. Zamanınızı çok aldık. Şimdi bir ay, e, pardon bir ayda e, bir aya kadar devam edebileceğini bu sürenin siz söylediniz. Bu yazılı evet, olarak tebliğ edilecek. edileceği, sonrasında edileceği e, konusunda mahkeme bir açıklama yaptı mı? Neden böyle Hı. bir sonuca, e, neden böyle bir seçim yaptıklarına dair? şimdi aslında bu rutin bir uygulama idari mahkemelerinde duruşma görülür ee, ama orada karar açıklanmaz ee, normal e, mahkemelerde olduğu gibi e, Dosya şey alınır, incelemeye alınır ee, orada heyet karar verir, tartışır kendi içinde ee, ve ondan sonra süreçte kararlarını tebliğ ederler, bu, Şurada... normal rutin bu, rutin uygulama Hı. yani tamam evet. peki, ee... peki. Taksim Araştırma Projesi'ni içiyle alan imar Planı'nın iptali iptal için açılmış duruşmanın dan Gonca Yılmaz'la beraberdik. Çok teşekkürler. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun görüşmek üzere. Olardıklar dileriz. İyi günler. İyi günler sağ Açık Dergi